Ağzı belli Allah'ımdan Şeytan Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İnan alhamdulillahi, n-ahmudhu ve n-istayinhu ve n la anna abduhu Amma Mülk suresinde. 12. ayete kadar gelmiştik. Bugün inşallah 12. ayetin tefsirilen devam edeceğiz. Rabbimiz Subhanahu ve Taala Mürd Suresi'nin 12. ayetinde "İnnellezîne yahşevne rabbahum bil gaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebir diyor. O zatlerinden gaybta iken korkanlar işte o kişilere büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat ecir vardır diyor. Allah Subhanahu ve teala. Bu ayetin tefsirinde alimler demişler ki Allah burada Subhanahu ve teala korkmayı ifade ederken Arapça havf kelimesi korkmayı ifade eder ki Allah bu kelimeyi kullanmamış. Burada Onlar ki Rablerinden ne duyarlar? Haşyet. Huşu duyarlar. Bu korkudan daha öte bir manayı ifade eder. Çünkü korku dediğiniz şey başınıza gelecek bir şeyden dolayı onu yapmamak demek. Yani başınıza gelecek bir ceza ve musibetten dolayı o yaptığınız şeyden geri durmanız demektir. Ama haşyet ise severek, korkarak, umarak hepsini beraber cem ederek Allah subhanahu wa ta'ala'dan korkmaktır. Ona göre amel etmeye gayret etmektir. O yüzden haşyet daha genel bir manadadır. Biz bu anlayışımızı nereden alıyoruz? Rabbimizin şu ayetinden Fatır Suresi 28. ayet: İnne ma yakşallâhe min Allah demiyor inne ma yakşallâhe min Allah'tan alim kulları haşyet duyarlar diyor. Allah subhanahu wa taala'dan alim kulları haşyet duyarlar. Demiyor korkarlar. Huşu duyarlar Allah subhanahu wa karşı. Bu Fatır Suresi 28. ayetti. Onlar ki şiddetli bir şekilde Allah'tan korkar. Hem umarak hem korkarak Allah'tan isterlerdi. Burada gaybda ifadesi kullandı. Gaybda Rablerinden korkarlar ifadesi kullandı. Peki gaybdan kasıt nedir? Alimler iki tane görüş rivayet etmişler. Birincisi demişler ki Rablerini görmedikleri halde Rablerinden korkanlardır demişler. Gaybın manası budur. Çünkü hiçbirimiz Allah Taala'yı görmedik. Allah'a hamdolsun Allah korkumuzu arttırsın kendisinden. Allah subhanahu ve teala'dan korkuyoruz. Birincisi budur ve bu manayı da destekleyen Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelen sahih bir hadis vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadiste Allah'ın zikreden insanları topladıkları melekleri vardır, görevli melekleri. O melekler zikreden insanların ruhlarını bir yere çağırırlar. Allah subhanahu ta'ala melekleri orada sorar. Mâdâ yekûlû Bunlar ne diyorlar diye. Derler ki, yu'adzimûneke ve yehmidûneke ve yukebbirûneke ve yuhallilûneke. Ya Rabbi onlar seni tazim ederler. Seni överler, seni tekbir ile büyüklerler ve tahlil ile yani la ilahe illallah diyerek senin varlığını ve birliğini ispat ederler. Feyakul hâl ra'evni. Allah Subhanahu eder der ki meleklere beni görmüş müdürler? Allah sorunun cevabını daha iyi bilendir. Bu e, soru haşa bilmediği bir şey demek değildir haşa. Yani biz de birçok zaman birilerine bir şey öğreteceğimiz zaman kendimiz bilmemize rağmen karşı tarafa sorarız. İşte abde, namazın şartı abdest değil midir? Ya yani ben değil mi derken kendim bilmiyorum manası çıkmaz bundan. O yüzden bazı akılları kısa insanlar işte bu hadisleri ya Allah hiç e, soru mu sorar? Allah zaten her şeyi bilip bilir diyerekten bu hadisleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bu aklın da kabul ettiği bir şeydir. Onlar akıllarınca e, Allah Subhanahu ve Teala tenzih edeceklerini söylüyorlar ama aksine peygamberi yalanlayıp kafir oluyorlar. Hal <gülüyor> rauni Allah Subhanahu ve Teala bilmesine rağmen sorar. Beni görül gördüler mi? Galu la rauka ya Rabb. Dediler ki hayır ya Rabbi onlar seni görmediler. Allah subhanahu teala de der ki eğer beni görselerdi nasıl olurdular ve hadis devam ediyor ya Rabbi seni görseler senden daha çok korkarlardı sonra devam ediyor ediyor ne istiyorlar diyor Allah subhanahu teala'ya melekler diyorlar ki ya Rabbi senin rızanı istiyor onlar Allah subhanahu teala diyor ki hepsine verdi diyor ki ya Rabbi onların arasında bir falan var filanı görmeye gelmiş amacı seni razı etmek değil senin rızan değil on amacı falanları görmek Olsun diyor. Onlarla oturan biri cehennem ehli olamaz, şaki olamaz. Ben onlara da cenneti verdim diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bu meclisi de böyle bir meclis kılsın. <Gülüyor> Alimlerden bil gaybi manasına dair ikinci görüşe gidenler ise demişler ki insanların gözlerinden gaybde olduklarında korkanlar. Yani insanlar yokken Allah subhanahu wa ta'ala'dan korkanlar. Çünkü İnsanların arasında zaten korkmak zorunda kalırsınız. Mümin bir toplulukta sanı, to, toplulukta iseniz. Çünkü mümin bir topluluk emri bil maruf yapar. Nehya anil munker yapar. İnsanların çoğu zina yapmayı isterler ama insanlardan korktukları için yapmazlar. Kınanmaktan korktukları için yapmazlar. Çünkü topluma göre de zina kötü bir şeydir. Her ne kadar ahlaki düzen şu anda çok çok da bozulsa bunu dahi kötü görmeseler de gene e, doğu fıtratlı köyden şehre göç eden kökeni e, doğuda köylerde olan insanlarda ne var? Bir zinaya karşı buğz var, kerahiyet var değil mi? Herkes kerih görüyor bunu. O neden nedir ki? E, i̇nsanların ekserisi batıldan ve münkerden çoğu zaman insan korkusundan geri dururlar. O yüzden imanı ve takvayı ortaya çıkaracak etken İnsanların gözlerinden gaybda olduğu anda Allah'tan korkan insanlardır. Bakın Allah subhanehu ve teala'nın Resulüyle haber verdiği bir müjde var. O da şu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yedi tane grup sayıyor ki bunlar kıyamet günü arşın gölgesinin gölgesine gölgelenecek olan adamlar. Ki kıyamet günü hiçbir gölge yoktur ve güneş yeryüzüne bir mızrak boyunda yaklaştırılmıştır. O kadar sıcaktır. O kadar sıcaktır ki insanlar terler ve, terlerler ve bu terler kulak memelerine kadar çıkar diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kulak memelerine kadar tere batmış, kendi terine batmış. Tabi bir de gözyaşı var diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes cehennemi görünce, cehennemin uğultusunu duyunca, geçen hafta bundan bahsetmiştik cehennemin nasıl bir ses çıkardığından. İnsanlar bir de cehennemi görünce artık akıbetlerini anlayıp kendi amellerini görünce ki Allah ayette diyor, Belil insanu ala nefsi hibasıyra. İnsan nefsini gözetleyendir. Yani insan nefsini bilendir. Herkes nefsini biler, bilir. Biz neden ölümden korkuyoruz? Çünkü kıyamet günü Allah'a sunacağımız bir amelimiz yok. Kendimizi biliyoruz biz. O yüzden biz ölümden korkuyoruz. Ve Rabbimiz Subhanahu ve teala Yahudilerden bahsederken diyor ki onlardan bir tanesi ister ki bin sene ömür verilsin onlara. Ama onlara bin sene ömür verilse de azaptan kurtulamayacaklar diyor Allah Subhanahu ve Taala. Azaptan kurtulamayacaklar çünkü ölecekler bir gün. Öyle veya böyle. İster bu bin sene sonra olsun, isterse iki bin sene sonra olsun. Fark etmez. Allah da diyor ki onların bu temennileri kendi elleriyle kazandıklarındandır diyor. Kendi elleriyle ne kazandılar? Masiyet, isyan, fısk, küfür, neler kazandıysalar artık. Bunların her birinden dolayı insan ölümden korkar. O yüzden Halid İbnül Velid radıyallahu anhu bir Müslüman kadın ki o dönemde Müslümanların devlet sınırı Şam'a kadar gelmiş ve Şam sınırında Rum devletiyle, Bizans devletiyle ki Doğu Roma deniyor ona. Daha sonra çöküyor Osmanlı devleti onu fethediyor. İstanbul'u fethedince Doğu Roma'yı çökertiyor ve işte orada bir Türk devleti kuruyorlar. Doğu Roma o zamanda daha yıkılmamışken bir tane Müslüman kadını esir alıyorlar. Halid İbnül Velid de İslam devletinde halife var. Halifenin altında valiler var, valilerin altında bir de ordu komutanları var. Yani bugünkü genel kurmaya bağlı bir tane komutan olarak telakki edebilirsiniz bunu. Öyle bir sıfatla mektup yazıyor Rum kralına. Müslümanların emirinin komutanından Rumların köpeğine. İşittim ki sende bir tane Müslüman kadın esirmiş. Çabuk o kadını Müslümanların sınırına ulaştır. O kadını Müslümanların sınırına ulaştırmazsan en kısa zamanda... Sana öyle bir ordu ile gelirim ki senin askerlerin zina yapmaktan içki içmekten nasıl zevk alıyorsalar benim askerlerim de Allah için ölmekten öyle zevk alıyorlar. Ve o mektubu alır almaz Rumların köpeği hemen Müslüman kadını İslam devletinin sınırına konvoylar eşliğinde ulaştırıyor emniyet içerisinde. Yolda haramiler saldırıp hani bir şey yapmasın bu devletten başımızı belaya sokmayalım diye. Yani İslam'ın Müslümanlara verdiği izzete bakın, bugünkü Müslümanların zilletine bakın. Hep sebebi Allah subhanehu ve teala'dan hakkıyla korkmamaktır. Allah azze ve celle'den hakkıyla korkmadığımız için Allah Subhanahu ve da bizden bu nimetleri almıştır. O yüzden Allah Subhanahu ve teala'dan insanların gözün önünde değilken, gaybdeyken korkmak temel meseledir. O yedi kişiden bahseden o hadiste, yedi kişiden bahseden o hadiste arşın gölgesinde gölge yenecek kişiden bir tanesi de insanlardan hiç kimse yokken yalnız başınayken Allah korkusundan gözyaşı döken insandır. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok yanında. Riyakarlık yapacak kimse yok. Bütün gözlerden artık uzak tek başına masiyet işleyebilir tek başına kaldığı için ki peygamber sallallahu sellem diyor şeytan tek kişiyle beraberdir. Şeytan hemen onun ikincisidir. O anda Allah'tan korkuyor hiç kimse yok. Karısı, çoluğu, çocuğu da dahil olsa herkesten ağrı bir şekilde, hali bir şekilde Allah'ın kitabını okuyor ve Allah'ın korkusundan gözyaşı döküyor. Buna kıyamet günü Allah Subhanahu mükafat olarak arşın gölgesine gölgelenmeyi nasip edecek. O yüzden ayetin ikinci manası da budur. Galipteken Allah Subhanahu korkmanın manası budur. Bu aynı şekilde bir göz daha vardı. Allah Subhanahu cehennemden azad ettiği o da neydi? Allah yolunda cihad ederken nöbet tutan göz, diğeri de Allah korkusundan ağlayan gözlü Allah bu iki göze cehennemi haram kılmıştı. Allah subhanahu wa bu yaptıkları güzel amelden dolayı onları cehennemden azat etmiştir. Allah böyle güzelliklerle bizi mükafatlandırsın, rızıklandırsın. Tabi ayetin sonunda dikkat ederseniz ne dedi? Lahum لَهُمْ ve وَاَجْرٌ kebir. Onlara bağışlanma vardır bir de büyük bir, ecir vardır. Yani ecir Türkçe karşılığı mükafat demektir. Lehum magfiratun. Ne için onlara magfirat vardır? Az önce ne demişti Allah subhanahu teala? Onlar Rablerinden korkuyorlardı. O korkunun keyfiyetini açtık. Allah da bu yaptıkları amelin karşılığında ki amel imandandır. Allah subhanahu teala kıyamet günü amellerinin güzelliğine göre insanları sınıflandırıp derecelerle mükafatlandıracaktır kıyamet günü cennette. Bu nedenle bu yaptıkları amelin karşılığı olarak onlara mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Neden mağfiret var hemen amelin arkasına? Çünkü şer'i naslar bizi ispat ediyor ki güzel salih ameller neleri yok eder? Kötü amelleri ve günahları yok eder. Bunların birçok izahı vardır. Mesela beş vakit namaz. Her bir namaz diğer namazın vaktine kadar arada işlenen tabii küçük günahlara büyük günahlar tövbesiz affedilmez. Nasıl tövbe yapılırsa Allah kesinlikle onu affeder. Nasıl tövbe yapmaz ise Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah dilerse onu azap eder, dilerse azap etmez. Ama işlenen küçük günahlar iki vaktin arasında, iki namaz vaktinin arasında nedir? Küçük günahlara kefarettir. Daha sonra kabul edilmiş bir umre, Allah'ın evini ziyaret için gidilen Hac vaktinin dışında, dışında kabul edilmiş bir umre. Bu da günahlara kefarettir. Neb Nebis Hasan haber verdiği gibi. Kabul edilmiş bir hac. Geçmiş bütün günahlara, küçük günahlara kefarettir. Ama bugünkü toplumun anladığı gibi değil. Adam zina yapıyor, içki yap içiyor. Her türlü halt yiyor. Zengin kokanalar şimdi toplanıp toplanıp hacca gidiyorlar Türkiye'de. O yaşlı yaşlı işte poker partilerindeki kadınlar. O da moda oldu diye gidiyorlar. Moda olmasa oraya da gitmezler de. Şimdi moda oldu. İşte devlet yönetimi biraz böyle kendin kendince namaz kılan, Allah'tan korkan böyle İslam müşrikler olunca tabi moda da değişiyor. O modada işte hacca gitmek. Şimdi toplanıp toplanıp hacca gidiyorlar. Tabii ki bunların yaptığı bir hac gibi değil veya bugünkülerin düşündüğü gibi yapalım da 60 yaşına gelince bir hacca gideriz ondan sonra bir sıfır kilometre sanki arabayı sıfırlıyor arabanın kilometresini sıfırlıyor ondan sonra bir hacca gittik mi temizlenir sıfır kilometredeken ölürüz diyorlar ya bunlar şeytani tabi düşünceler hani da böyle düşünceler olmaz bunlar kendilerini kandıran ahmaklardır Resulullah ve sellem hadiste dediği gibi ahmak o kişidir ki diyor nefsinin her istediğini yapar da sonra Allah'tan temennilerde bulunur ya Rabbi bana bunu ver şunu ver diye Allah temennilerde bulunur Şeytan bu insanları parmağında oynatıyor maalesef. Müslümana düşen gücü varsa genç yaştayken gidebildiği kadar Allah'ın evini ziyarete gitmesidir. Allah'ın evini ziyarete gitmek en büyük salih amellerden bir tanesidir. Allah bizlere de nasip etsin bunu. Umre yapmak, hac yapmak Allah'ın bize emrettiği şeylerdir. Ama maalesef kafirlerin sultasına girdiği için şu anda artık ticaret kapısı olmuş. 2000 bin eurolar, 3 eurolar, 4000 eurolar. Adam çalışacak da senelerce para biriktirecek de Allah'ın evini ziyarete gidecek. Bunlar zalim insanlar yani. Bunlar Allah'ın evinden insanları men Allah'ın evine Allah'ı ziyarete, Allah'ın emrini yerine getirmek için Allah'ın evini ziyarete gitmek isteyenleri men zalimler. O yüzden bugün Suudi Arabistan'daki var olan yöneticilerin küfründe şüphe edenler basiretsiz insanlardır. Bakın en son bugün yayınlanan bir haber var. İşte Kabe'de Abdurrahman Es-Sudeys Kabe imamı Beşar Esad'ın aleyhinde dua etmiş ve lanet okumuş. Demiş ki Allah'ım onu kahret şöyle yap böyle yap. E Beşar Esad'ı kahretsin Rabbim Suud kralını kahretmesin mi yani? Onun ondan farkı mı var? Amerikalılara Suud topraklarını peşkeş çekip 3 dolara petrolün varlığını Amerika'ya satıp 90 dolara geri Suud'a işlenmiş bir halde alan kral mı? Beşare Esad'dan farklı veya işte o topraklara müşrikleri sokan ki nebi salsam hasta yatağındayken ölüyorken bu hüküm nesk olmamıştır. Ahrecul müşrikine min cediretul arab. Müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkardın diye peygamber sasa'nın vasiyeti varken onlar Amerikan pis Amerikan askerlerini Suudi Arabistan topraklarına yerleştirdiler. Şii müşrikleri Suudi Arabistan'ı aldılar. Diğer kafir müşrikleri Suudi Arabistan'ı aldılar. Pis davutları Suudi Arabistan'a misafir edip Mekke'ye Kabe'nin içerisine kadar o pis necis insanları soktular. E bunlardan daha zalimi var mı ki ilk beddua edilmesi gereken onlar. O yüzden hani bunlar sanki meseleyi bilmiyormuş, halleri kapalıymış gibi bazıları bazı tevil'ler getiriyorlar. Hiç kim hiçbir şey hiç kimseye kapalı değil. Herkes işine gelenden amel ediyor. Allah bunlardan dünyada beri ahirette de beri Evet. Sonra 12. ayeti böyle izah ettik, tefsir ettikten sonra geldiğimiz yer 13. ayet. Ve esriru kavlukum awjharu bih innehu alimun bi sudur. <gülüyor> i̇ster siz sözü gizleyin, ister siz sözü açığa vurun, Allah Subhanahu ve Teala göğüslerde var olanı bilendir. Ayette gizlilik ve açıklık ifade edildiği gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın katında eşittir, farkı yoktur. O gizlilik ve açıklık bizim için var olan bir şeydir. Allah Subhanahu ve Teala için böyle bir şey yoktur. Çünkü onun ilminin sınırı yoktur. Allah Subhanahu ve Teala Hud suresi 5. ayette gene aynı hakikatten bahsederken "E le hayne yestagşuna ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun innehu alimun bi sudur" <gülüyor> Onlar bilmiyorlar mı ki elbiseleriyle üzerlerini örttüklerinde yani gizlendiklerinde Allah onların gizlediklerini de bilir açığa vurduklarını da bilir. Yani ne üzerine kıyafet giymekle ne yorganın altına girip yorganı kafasına çekmekle insan gizlilikleri Allah'tan gizleyemez saklayamaz aşağı. Allah göğüslerde var olanı bilendir subhanehu ve teala. Gene Taha suresi 7. ayet يَعْلَمُ, يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَا gizledikleri ve açığa vurdukları her şey Allah subhanehu ve teala katında malumdur, bilinendir. <gülüyor> Kasas suresi 69. ayet. Allah subhanehu ve teala göğüslerinde gizlediklerini ve açığa vurduklarını da bilir. O neden nedir ki? Şimdi burada uzun uzadıya inşallah duracağız. Diyeceksiniz ki zaten biz buraları biliyoruz. Allah her şeyi bilendir. Gizli de olsa açık da olsa. Burada Müşriklere bu ayeti Vurmaktan çok Müslümanların aslında Kendine vurması lazım Neden vurması lazım Nifak denen şey İslam izhar edip küfrü kalbinde Gizlemek hastalığı kalbinde Gizlemek şirki kalbinde Gizlemenin adıdır İslam'da O yüzden şeytan Sürekli insana kötülüğü emreder Şerri emreder Nefis sürekli <gülüyor> Kötülüğü insana emredicidir Sürekli bu haldedir o yüzden eğer Müslüman gizlisini Allah Subhanahu ve bildiğine dikkat etmezse vel iazu billah Allah Subhanahu koruması olmazsa helaka gider ve münafık olup ebedi cehennemde kalır. Kardeşine bir vesvese mi geldi kalbinde? Şeytandan. Tamam bana söylemiyorsun ama bana olan öfkeni, buğzunu, nefretini ama al alimlerin Rabbi biliyor. Kardeşinin gıybetini bir herhangi bir ahlaksız bir şeyle mi söyleyeceksin? Allah biliyor kalbinde gizlediğini. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği ilk mesele göğüslerini temizlemeleriydi. Bizim ilk emrettiğimiz şey şekil değiştirmek insanlara. Adam sakal koyunca zannediyoruz her şey bitti. Ne olacak ki sakallar? Komünistler de koyuyorlar aynısını. Adam işte kadına kadınlar kadınlara tebliğ ederken zannediyorlar bir çarşafla peçe takmak işi bitiriyor. Bundan bitmiyor ki asıl kalplerini temizlemeleri mesele görüntüde her şey değişebilir ama içi değişmedikten içi boş olduktan sonra hiçbirinin ehemmiyeti yoktur Ka kalbinize şeytandan müslüman kardeşleriniz hakkında gelen vesveseleri defetmediğiniz müddetçe Allah subhanahu teala'nın da rahmetine beraberce eremeyiz Allah korusun bakın bir hadis var nevi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birazdan cennet ehli biri buraya gelecek diyor cennet ehli biri sahabe merak ediyor kim gelecek adam biri geliyor oturuyor dinliyor dinliyor çekiyor gidiyor bu da tabi adamın peşinden çıkıyor duyan sahabe ben gidip sorup bakacağım diyor bu adam ne yapıyor hani nasıl Allah'ın mağfiretine ulaşmış Allah'ın razı olduğu ve cennetine koyacağı bir adam. Diyor ki beni misafir eder misin? Ederim buyur gel diyor gece evine misafir ediyor. Tabi bakıyor gece su sesi var mı adam hani gece namaz cennet ehli dediğin adam gündüz oruç tutar gece namaz kılar yani öyledir. Bakıyor ki bu adam ne gece namaza kalkıyor ne de gündüz oruç tutuyor. Sabah kalkmış bundan kahvaltı yapıyor. Ya diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için böyle söyledi. Sen ne yapıyorsun diyor. Diyor ki ben kalbimde hiçbir kardeşime karşı kin ve nefret barındırmam. Hani bu dile o kadar hafif ama kalbi o kadar ağır gelen bir meseledir ki buna büyük bir hazza sahip olanlardan başkası ulaşamaz büyük bir hazza Allah ayette öyle diyor. Ve ma yulakkaha illa'lledine sabaru ve ma yulakkaha illa'zuhazzin azim. Buna ancak sabredenler ulaşabilir. Ancak büyük bir hazı, büyük bir payı olan insanlar ulaşabilirler. Allah subhanahu wa taala bizi böyle kılsın. O yüzden bunu önce tesis edebilmek için Allah'ın gizlilikleri bildiğine hakkıyla iman etmek lazım subhanahu wa taala. Devam ediyoruz. Rabbimiz Subhanahu wa Taala suresi 22 ve 23. ayette diyor ki: "Vamekuntun Aleikum la absarukum, la Allah la la mimma Bu ayetin nüzul sebebinde rivayetlere göre iki tanesi Kureşli olan, bir tanesi Sakif kabilesinden olan. Diğer bir rivayete göre de iki tanesi Sakif kabilesinden bir tanesi Kureş kabilesinden olan üç tane adam konuşmaya başladılar. Bir tanesi dedi ki Allah subhanehu teala şu anda biz kısık sesle konuşuyoruz ya acaba bunu duyuyor mudur dediler. Öteki de dedi ki Allah nasıl gizliyi biliyorsa açığı biliyorsa gizliyi de bilir muhakkak. Aralarında bir konuşma geçince Fussüles suresi 22 ve 23. ayet nazil oldu. Fussüles suresi 22 ve 23. ayet. Burada da Rabbimiz diyor ki siz ne gizlerseniz gizleyin. İster buna işitmeleriniz kulaklarınız şahit olsun. İster buna gözleriniz şahit olsun. İsterseniz buna ciltleriniz şahit olsun. Ancak sizin Allah hakkın sizin Allah hakkında yaptığınızdan Sübhanu ve Teala zannettiniz ki Allah sizin gizlediklerinizi bilmez. Ve zalikun zannukum ellezî zannantum bi rabbikum. Rabbiniz hakkınızda gittiğiniz bu zan var ya اَرَادَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ min alhasirin. İşte o sizi, o sizi hüsrana uğrayan sapıklardan kıldı. Bu yaptığınız şey. O yüzden Allah subhanehu ve teala az önce de ifade ettiğimiz gibi gizli ve açık olan her şeyi bilir. Böyle bir zanla kapılmak ayetin apaçık ifadesiyle küfrün Allah'ı inkar etmenin göstergesidir. Evet, on dördüncü ayet وَلَا يَعْلَمُوا مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرِ Onlar yaratanın, yaratan hiç bilmez olur mu diyor Allah, taçüp ediyor. Hani yaratanın bileceğini bilemediler mi diyor. O latiftir, habirdir. Latif ve habir ismini daha önce farklı meclislerde ifade etmiştik. Latif neydi? Her şey inceliğine kadar bilen. İnceliğine kadar. Yani hiçbir şey unutmayan, hiçbir ince ufak şey bile göz ardı etmeyen. Habir de haber almak noktasında mübalağalı bir şekilde sıfatlandırmaktı. Yani her şey gizli, açık, görünen, görünmeyen, uzakta olan, yakında olan her şeyi içerisine alan bir isimdir. Allah subhanehu teala ne dedi burada? Onlar yaratanın bilmeyeceğini mi zannettiler? Çünkü yaratan dediğimiz şey ilahtır. İlahın özelliklerinden bir tanesi de her şeyi bilmesidir. Bu rububiyetin sıfatlarının bir tanesi. E, gerekli olan sıfatlardan bir tanesidir. Sonra devam ediyoruz 15. ayetle. Allah diyor ki huvellezî ceale arda dhalûlen. O Allah ki arzı size zelil kıldı. Femşû fî menâkibihâ ve O arzın üzerinde yürüyün de Allah'ın rızıklarından yiyin. Vu ileyhin nuşur dönüşünüz ancak ve ancak O'nadır. Şimdi birinci ifadeye bakacak olursak o Allah ki arzı size zelil kıldı. İslam'ın Arapça lügatındaki tanımlarından biri de zillettir. Araplar yola İslam demiştirler insanın aya ayağının altında zelil olduğu için. İslam da Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı zelil olmanın adıdır. Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı maddi manevi her türlü ihtiyaç nedeniyle fakirliği ve ihtiyacı ortaya koymanın adıdır. Bu ayette de Rabbimiz yeryüzünü bize zelil kıldığını söylüyor. Peki Rabbimiz sadece Yeryüzünü mü bize zelil kıldı? Hayır. Bakın Yasin suresi 72. ayet Allah hayvanları kastederek diyor ki biz o hayvanları da onlara zelil kıldık onlara binerler ve onlardan yerler diyor Allah subhanehu teala. Bütün hayvanlar bir araya gelseler insanlara saldıracak olsalar insanları paramparça ederler. Ve kim dese ki hayvanların aklı yok yalan söylüyor o kendisi akılsızdır. Biraz belgesel izlesin de hayvanların nasıl avlandığına, nasıl sürü halinde yaşadığına, nasıl işte insanlarda nasıl ki bir devlet yönetim var, sözü geçen biri var, zayıflar var ona tabi olan, işte bir araya gelen güçlüler var, hepsi nasıl ortaya çıkıyor insanların hayatında. Aynısı hayvanlarda da var. Nasıl gıdalanacaklarını, nasıl ihtiyaçlarını gidereceklerini hepsini fıtraten biliyorlar. Çünkü Allah onlara da akıl vermiş ama onlar Allah'ın kulları ve te onlar Allah'ın emrine boyun eğiyorlar. Çünkü Allah ayette diyor ki Biz onları zelil kıldık insanlara karşı. Allah zelil kılmasaydı hayvanları insanlara karşı az önce ifade ettiğim gibi bütün hayvanlar toplanıp yerle bir ederlerdi insanları. Ama hayvanlar Allah'ın emrine isyan eden mahluklar değil onlar Allah'a kul olan mahluklardır. Arzı da dediğimiz gibi az önce Allah bize ne yapmıştır? Zelil kılmıştır. Denizleri de Allah öyle kılmıştır aslında. Nebi Sassam hadiste der ki deniz her gün Allah'tan izin ister. Ya Rabbi sana isyan eden şu insanlar topluluğunu yutayım diye Allah'tan temenni de ve ricada bulunur. Allah subhanehu ve teala da onu ne yapar? Reddeder. Hayır der. Çünkü Allah'tan hak bir vaat çıkmış kıyamete Allah onların cezasını saklıyor. Düşünün Allah'ın mahlukatından bir mahluk olan deniz bile insanları yiyip yok etmek istiyor. Ve öyle elhamdülillah Allah'a teslim olan, Allah'a boyun eğen kullar var. Bu bizi aslında bir ibret olmalıdır. Birçok zaman nefsimiz çok şeyleri ister veya istemez, sever veya sevmez, istediğimiz veya istemediğimiz, sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyleri, Allah'ın isteyip ve istemediği, sebep ve sevmediği şeylere mutabık kılmadıkça iman olmaz. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawauhu taban lima Nebi Hasan diyor ki hiçbiriniz hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olamaz. Hiçbiriniz iman edemez yani. Ta ki ne olacak? Heva nedir heva? İnsanın istekleridir. İstediği ve istemediği şeylerdir. Sevdiği ve sevmediği şeylerdir. Bunlar alemlerin, Rabbinin, Subhanehu ve Teala'nın irade edip etmediği sebep ve sevmediği şeylere mutabık olmadıkça iman hasıl olmaz. Alimler, ayetin devamında ifade edildiği gibi فَمْشُوْف۪ي مَنَاكِبِهَا Yani üzerinde gezin kısmından menakip aslında ben burada üzerinde diye tercüme ediyorum ama bu değil. Arapçada birçok manaya geliyor müfessirler bunun tefsirinde ihtilaf etmişler. Demişler ki menakip, yani arzın menakibi nedir? Dağlardır demişler. Sahabeden bu rivayet edilmiş. Sahabeden bazılarından menakip, yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın yeryüzünde kıldığı dağlar ifade edilmiş. Yani o dağlarda gezinde Allah'ın rızkından yiyin diye Allah subhanahu wa ta'ala ne yapmış bize? Emretmiştir. Tabi buradaki bu emir şey değildir emir değildir. Yani bir adam illa dağda aramak zorunda değildir rızkını. E, kendi elleğiyle yaptığı bir iş sanatından vesaire farklı şeylerden ki günümüzde her gün bir şeyler her gün yeni bir ticaret şekli ortaya çıkıyor. Herkes nasıl helal rızka ulaşabiliyorsa Allah subhanehu teala'dan ta talep ederek bunun peşinde koşturmalıdır. Allah'ın zelil kıldığı arzda. tab burada neyin hükmü çıkar? Talebul ahireti ma'a talebil rızk. Ahireti talep etmekle beraber Rızkı talep etmenin gerekliliği çıkar. Çünkü Allah diyor ki o arzın menakibinde yani dağlarda, tepelerde arzın üzerinde gezin, rızk o Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin ve ilehin nushur dönüşünüz onadır bunu da unutmayın. Çünkü insanlar ticaret sebebiyle, dünya iştiğali sebebiyle, çalışma sebebiyle ahireti ihmal ederler. Bugünkü şeytanlar bir de kendilerine bahane uydurmuşlar. Çalışmak ibadettir diyorlar. İbadet başka ibadetleri yapmıyorlar. Akşama kadar karınlarını daha çok gıdayla doldurmak için Allah'a daha çok isyan etmek için para kazanmayı da ibadet yapıyorlar ya pes doğrusu. Adam para kazanacak gidip sinemada yiyecek o parayı. Adam para kazanacak tiyatroda yiyecek o parayı. Adam para kazanacak şimdi her tarafa şeytanın ibadet hanelerini dikiyorlar alışveriş merkezleri. İçinde müzik, kadın, Allah'ın buğz her şey var yani. Tek kelimele gazap makinesi yani. Yani oraya girdiğinizde Allah'a sürekli dua edin Allah'ın buraya gazabını indirmeden beni buradan kurtar diye. Öyle şerli yerler. İnsan daha fazla para kazanacak ki buralarda bu parayı yesin Allah isyanda. Bu da ibadet olacak. Sonra da hiçbir ibadeti yapmayacak. Dediğim gibi az önce hadiste ifade edildiği gibi ahmak o kişidir ki nefsin her istediğini yapar da sonra Allah'tan temennilerde bulunur. Bu insanlar koca bir ahmak sürüsü. Resulullah'ın ifadesiyle aleyhissalatü vesselam. Evet. Bakın dünya işi için uğraşmak dinin emrettiği şeylerden tabii ki bir tanesidir. Çünkü Halk arasında şu anda meşhur olan bir hadis var. Ee, ama hakikatte peygamber Sassan'ın sözü değildir. Hiç ölmeyecekmiş gibi ahiret için yarın ölecek, şey, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın hadisi. Ee, bu hadis peygamberin sözü değildir. Ee, senedi kesiktir. Senedinde meçhul adamlar vardır. Ee, sahih bir hadis değildir. O yüzden peygamber böyle bir söz söylememiştir. Zaten mana itibariyle de biraz terstir. Nasıl terstir? E çünkü hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmak hiçbir nasda emredilmemiştir. Ne Kur'an'da ne sünnette hiçbir nasda hiç ölmeyecek gibi dünya için çalış diye bir ifade yer almamaktadır. Ama tabi bu şu demek değildir. Bugün bizim Müslümanların yaptığı gibi rızk talebini terk etmek demek değildir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Sebez Suresi 11-12 ve 13. ayetlerde Allah aleyh, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından bahseder. Orada der ki Allah subhanehu ve teala eni amel ve gaddiri fissart. Salih ameller işleyin ve aynı şekilde beraberinde dünyalık bazı işler yapmayı da Allah Süleyman aleyhisselam emrediyor. Yani rızkını çıkaracağın, amel edebileceğin bazı şeyler de yap diyor. Ve amelü salih ameller işleyin ifadesi. Burası zaten ibadetle alakalı olan kısmıdır. Başka bir ayette Rabbimiz demiştir ki ve Bakara suresi 197. ayettir. Azıklanın. Aslında burada yolcular için bunu söylüyor Rabbimiz. Hani yolculuk yaparken bir yere giderken yanınıza azığınızı, rızkınızı alın diyor. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı alimler tefsirlerde bazı rivayetler getiriyorlar. Yemenli hacılar, Yemenli hacılar o dönemde eee Kabe'ye hacca gelirken İslam'da önceki müşrik, cahili Araplar çünkü biliyorsunuz müşrikler Allah'a iman eden şirk koşan kafirler o yüzden onlar da hacca ediyorlar bugünkü binlerce müşriğin, milyonlarca müşriğin Kabe'ye yığılması gibi milyonlarca müşrik taf ediyor orada o dönemde Yemenli hacılar da geliyordular, onlar da müşriktiler hacca geliyordular, gelirken şöyle yapıyorlarmış, yanlarına hiçbir azık almıyorlarmış, yolda hani yemek için kendi ihtiyaçlarını gidermek için Allah subhanahu aleyhi ve tevekkül ettik diyorlarmış Allah da diyor ki: "Vatazevvadu. Azıklanın." Çünkü bu sebebi yerine getirip sonra Allah'a tevekkül etmenin gereğidir. Sebebi yerine getirip sonra Allahu Subhanahu ve tevekkül etmenin gereğidir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi sahih bir hadiste de demiştir ki: "Eğer siz Allah Subhanahu ve Taala'ya hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, Allah Subhanahu ve sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı." Çünkü o kuşlar sabahleyin Evlerinden aç karınla çıkarlar, top, boş mideyle çıkarlar. Geri döndüklerinde Allah'ın onlara verdiği rızıklarla midelerini doldurmuş dondur, bir şekilde geri dönerler. Tabi burada tevekkül övülüyor. Güzel. Ya, oturacağız o zaman tevekkül mü yapacağız? Hayır. Unutmayın ki kuşlar Allah bize rızık nasıl olsa verecek deyip yuvalarında oturmuyorlar. Yuvalarından diyor boş karınla çıkarlar, geri döndüklerinde dolu karından dönerler diyor. Bu da neyi ifade ediyor? Yani rızka doğru bir icraat, bir işleyiş yapıyorlar. Ve Allah Subhanahu ve teala o icraatları sonucunda, koşturmaları sonucunda takdir ettiği kadar onlara rızıklarını veriyor. Ve burada anlaşılıyor ki tevekkül ile sebeplere bir dengeyi kurmak çok hassas bir nokta. İbn-i teymiye -i dediği gibi diyor ki ancak ahmak tevekkül edip sebepleri terk eder, ancak ahmak sebeplere yapışıp, tevekkülü terk eder. Yani Müslüman bu ikisinin arasında bir yoldadır. Sebepleri temin eder, ondan sonra Rabbine, Allah Subhanahu ve Taala'ya hakkıyla tevekkül etmeye gayret eder. Çünkü tevekkül öyle bir ameldir ki Tahrim Talak suresinde dediği gibi "Fe men yetevakkal ala Allah fe huve Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter Subhanahu ve Taala. Allah birçok amelin karşılığını söylemiştir. Şu amelin karşılığı bu kadar ecirdir. Bu amelin karşılığı cennette bir evdir. Bu amelin karşılığı şöyle şöyle rızıklardır. Ama tevekkül amelini Allah ifade ederken kim Allah'a tevekkül ederse subhanehu ve teala Allah ona yeter. Karşılık bu. Allah yeter. O amelin karşılığı Allah subhanehu ve teala. O yüzden tevekkül de daha önceki meclislerde ifade ettiğim gibi sebep varken tevekkül de olmaz. Kimse de kusura bakmasın yani oturduğu evi kira almayan cebinde de ay sonuna kadar 1.5 milyar maaşı cebinde olan adam ben tevekkül ediyorum demesin bizde bu tevekkül yok olduğu için bugün müşriklere köleliği kendimizi şey edinmişiz ilke edinmişiz adam 12 saat köle gibi bizi çalıştıracak karşılığında da işte birazcık ağzımıza bal çalacak halbuki Allah teala rızkı arayıp peşinde koşturmayı müslümanlara emretmiş yani müslüman üzerine düşeni yapsa Rahman ona yazdığı rızkı zaten gönderecek ama biz tembelliğe alıştığımız için müşriklere köle olmayı kendimize şey yapıyoruz, yeterli görüyoruz. Halbuki ne yapması lazım Müslümanın? Allah'ın helal kıldığı bir şekilde tevekkülle beraber rızkını talep etmesi lazım. Bakın Allah Subhanahu wa Taala tevekkül eden adamlar genelde esnaflardır. Çünkü esnaf adam sabah dükkanını açar, müşteri geledebilir gelmeye Tevekkül burada. Ay sonuna belli bir gideri var. Belli bir harcaması vardır zaten. Ama gelecek müşterinin sayısı ancak tevekkülle ortaya çıkar. O yüzden bir şirkette çalışıp da ay belirli bir maaş alan bir insanla esnaf olan bir adam aynı tevekküle sahip değildirler. Çünkü zaten iş yeri ister zarar etsin ister kar etsin iş yeri çalışanlarının maaşını ödeme ödemek zorundadır. O patronun problemidir. Patron belki tevekkül edebilir. Ama esnaf adam zaten kendini patronu olduğu için onun tevekkülü daha büyüktür. O yüzden sebep yok olduğunda, sebep ortadan kalktığında tevekkül devreye girer. O yüzden tevekkül de kalbin amelidir, diller tevekkül olmaz. Kalple bu yapılır. Eğer hakkıyla da bir tevekkül yapılırsa Allah Sübhanahu wa Taala yardım kapılarını ardına kadar açar. Her zaman söylüyoruz, yardım ne zaman gelir? Tevekkül tavan yaptığı zaman gelir tevekkül zirve olduğu anda Allah subhanahu wa ordularına kullarına yardımını indirir. Ve vadu demiştir Rabbimiz. Sonra da şöyle devam etti ayete. Ve tezavvadu fe inne hayrezzâdit takva. Şüphesiz azıkların en güzeli takvadır. Yani rızkı celbeden şey takvadır. Rızkı insana getiren şey takvadır. Bir Müslüman görüyorsun. Ayda 8-9 milyon maaş alıyor adam. Veya bir geliri var. Aylık sabit bir geliri. Adam kira ödüyor, fatura ödüyor. O kadar Nüfusa bakıyor Müslüman o kadar misafiri geliyor gidiyor o parayla geçiniyor öteki adam 3-3.5 milyar maaş alıyor ayda bir kendisi bir hanımı kira değilevi hala yetiştiremiyorum diyor. Niye Allah subhanahu teala bereket çekip almış maldan Allah subhanahu teala takva olmadığı için Allah korkusu olmadığı için yerle bir etmiş onun rızkını. Rızkı celbe edecek şey, altın çizerek tekrar söylüyorum, takvadır. Allah subhanehu teala'dan hakkıyla korkmaktır. Tabi Allah'tan hakkıyla korkunca daralacaktır, bunu da unutmayın. Özellikle kafirlerin beldesinde, çünkü kafirlerin beldesinde haram olan satışlar yasaklanmaz. Helal olan satışlar aksine yasaklanabilir ama haram olan satışlar kesinlikle mübahtır kafirlerin beldelerinde. E biz kafirlerin beldelerinde yaşıyoruz, faizli satış... İçkili şeylerin satışı Haram olan şeylerin satışı Vesaire böyle şeyler İşte kadınlara makyaj malzemesi satmak gibi Öyle değil mi? Ya bugün sayamayacağınız kadar çok çeşit var Ticaret yapabilirsiniz ama Allah'tan korktuğunuz anda ne olacak o ticaretiniz? Daralacak Daralınca gelen azalacak Ama unutmayın ki gelen azalınca bereket yok olacak Gelen azalınca Allah genişletecek Bereketini arttıracak Subhanehu ve Teala Allah korkusu bütün korkulara kafidir. Allah'tan hakkıyla korkan bir insana Allah yardımını vaat etmiştir. Allah'tan hakkıyla korkuyorsa Rahman ona temiz olanı ve bereketli olanı gönderecektir. Herkes kadın nikahlar. Allah'tan korkan adama Allah bereketli bir kadın verir. O kadının bereketi diğer insanların kadından aldığı bereket gibi olmaz. Çünkü kayır yoktur onun evliliğinde. Veya çoluk çocuğu aynı şekilde. Yani göreceksiniz ki Allah korkusuyla beraber... Sadece maddi manada değil, hayatınıza dair var olan her şeyde bir bereket söz konusu olacaktır. O yüzden Rahmanın bu sözünü kulağımızda yapmamız lazım, küpe olarak koymamız ve sürekli kendimize bunu hatırlatmamız lazım. İnşallah burada kalalım. Allah سبحانه تعالى nasip ederse haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versinin sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Waqri Dawanenurrahmuhu billahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyk